19. 500 bin hadisten seçmiş olduğum beş hadisi şerifi kendine temel sermaye yap. Her amel niyetlerle beraberdir. Yani amel neyse niyette odur. Amelin sevabı niyete göre verilir. Niyet ne kadar ihlasla olursa amel o kadar doğru olur. Kişinin malayaniyi terk etmesi İslam'ın güzelliğindendir. İnsan ne kadar Müslüman olursa o kadar malayaniyi terk eder.